Bismillah ve elhamdülillah. Ve salatu ve selamu Rasulullah ve bat. Eddaresü 8-i Aşar. 18. ders. Bu derste iki şeyi göreceğiz. Birisi istifhamiye, soru manasına kem edatı. Kaç? Kaç tane, ne kadar manasına gelen? İkincisi de müsennâ. Bir kelimenin müsennâ yani ikil tane yapılması kaidesini göreceğiz. Bir de onunla bağlantılı olarak ikil zamiri göreceğiz. İkil, müsenna zamiri göreceğiz. Şimdiye kadar huve ve hum'u görmüştük. Aynı zamanda hiye ve hünne'yi görmüştük. Şimdi onların müennesini göreceğiz inşallah. El müderris Kem ehan leke ya Muhammedu diye sorar. Ey Muhammed senin kaç erkek kardeşin var? Kem istifhamiye manasına kullandığı zaman kaç kaç tane ne kadar manasına gelen soru edattır. Bir de bu haberiye olarak kullanılır. Haberiye haber verir mahiyette. Onun kullanımı bu derste yok. ileride gelecek inşallah. Onu da biliyorsunuz sürçemizde var. Ee, ben kaç tane araba eskittim bir bilsen mesela. Kaç araba? Efendime söyleyeyim. Biz kaç tane öğretmen gördük hastanım gibi. Veya efendime söyleyeyim. Kaç tane daha açtın ben buraya kadar biliyor musun? Sen gibi Evet. Seni gibi kaç tane <gülüyor> evet. eskittim ben. <gülüyor> gibi. Oradaki kem soru manasına değil de çokluk nice manasına. Adet. Fazlaca ifade eden bir kelime. Haberiye. Buradaki ise soru edatı. Kaç tane? Ne kadar? <gülüyor> Şimdi bu kemin bir de kemde bir kapalılık var ya hani kaç? Neyin kaç tanesi ama? Ondan sonra bir tane müfret ve mensup bir kelime gelmesi gerekir. Müfret ve mensup. Yani mensup dediğimiz nedir? Fethalı. Evet, müfret ve mensup bir kelime gelecek. Bu kelime de o kemin temyizidir. Temyiz. Açık, <gülüyor> Mümmeyiz. Açıklama. Açığa çıkan Evet. Temyiz denir. Kemin temyizi. Şuraya şöyle yani bir... şeyin bedeli gibi. İş bedeli gibi. Şöyle bir, bir kayda yazın soruya. Kemin temyizi mensuptur. Kemin temyizi mensuptur. Kem nedir? Söredatı Kem temyiz nedir? Şimdi tanımını yazdıracağım. Kemen mensup. mensuptur. Yani parantez içerisinde pethalanmıştır. Mansupta deniyor değil mi? Mansupta deniyor. Mansupta diyenler var ya. Mensupta. İstifamiye dediğimiz sayıyla alakalı değil mi? Öyle mi? Hayır. Soru, soru, soru elattır. İstifam soru demek. Evet. <gülüyor> evet. Temyiz ne demek? Hemen onu yazın inşallah. Temyiz ne demektir temyiz? Temiz mi, çift mi? Temyiz, Ye. temyiz. Kendinden önce geçen tanımı anlayınca inşallah mesele çözülecek. Kendinden önce geçen ve anlam bakımından mübhem parantez içerisinde kapalı olan anlam bakımından kapalı veya mübhem olan mübhem anlam bakımından kapalı olan anlam bakımından olan. mübhem parantez içerisinde ne demek mübhem? kapalı yani kapalı olan kelime veya cümleden kelime veya cümleden ne kastedildiğini açıklayan ne kastedildiğini açıklayan müfret virgül nekire ve mensup kelimedir. Müfret nekire ve mensup kelimedir. Tembiyiz. Tembiyizin tarifi. Müfret, nekire, ne nekire ve mensup kelimedir. temyiz. Demek ki temyiz ne işe yarar? Kendinden önce geçen kelimedeki... Böyle olur. Kemden sonraki kelime sürekli böyle mi oluyor? Yani. Sadece kemle değil. Sadece kemin temyizi yok. Temyiz çok. Başka temyizler de var. Biz sadece kemin temyizine bahsediyoruz şimdi. Temyiz kelime nedir? Kendinden önce geçen bir kelime veya cümle vardır. Ondaki kapalılığı açar. Neyi ifade ettiğini, neyi kastettiğini bize açar. Yani kem kendine sonra gelen kelimeyi nasp ediyor. Nasp alamet ve feta olduğundan öyle geliyor. Kem nasp etmez. Temyiz kendisi mensuptur zaten. Hmm. Kem nasp edatı değildir. Hmm. Soru edattır hmm. sadece. Temyizin kendisi mensuptur. Fethalıdır. Nasp edilmiştir. Tamam mı? Nasp alameti fethadır diye yazmışsınız. Sürpriz yaramıyor. Soru edatıdır. Nasp eder. Nasp alameti fethedir müemdurum. Temyiz, temiz temiz yazdım, yazdım. temyiz yazdım bunu yazdım. oluşundan dolayı müstudur. Kem nasip etmez Kem sıradattır. Evet. Kem ehan leke. Bu, bu kelimenin nasıl neydi? Ehun idi. Kem'in temyiz olduğundan dolayı ne yaptık? Ehan oldu. Kem ehan. Senin kaç erkek kardeşin var ey Muhammed sorusunun cevabı Li vahidun, benim bir erkek kardeşim var. Li e kun bir erkek kardeşim var. Ve kem uhten leke, ve senin kaç kız kardeşim var? Ve kem uhten leke, uhten burada uhten yine kemin temizliği. Ve kem leke dese bir kapalılık olacak, anlaşılmaz. Onun açılması gerekiyor. Kaç neyin var? Kalemin mi var? Defterin mi var? ömleğin mi var? kardeşim mi var? neyim var? Kem uhtan neke li uhtani Benim iki kız kardeşim var. Uhtani. Uhtun kelimesinin sonuna metarif elif ve kesralı nun getirildi. Bu müfret dönüştü. müsenna yani ikil. Hiç. iki tane oldu. Müfret kelimenin sonuna onu alsamıyız. Müfret kelimenin sonuna metarifi elif ve kesralunun getirdiğimiz zaman bu müsenne olur. Uhtun idi. Uhtunun t'sine tarifinden elif getirdik. Sonra da kesralunun uhtani oldu. Al sana müsenna. İki kız kardeş demek. Hangi kelimeyi kullanırsanız, uhtunun yerine hangi kelime koyarsanız o manaya gelir. Kalemani, defterani, kitabani, ne getirirseniz? Şey <gülüyor> Orayı gösterdiğinde <gülüyor> <dostlarımı denk> getiremedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Babani. Namvetani. <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> Sebburetani. Yazı takası. Hangi kelime koyarsanız koyun. Her kelimenin müsennası istisna bir kelime var. Onları sonra söyleyeceğiz. Her kelimenin müsennası, müfredin müsennası, müfredin sonuna metarif edip ve getir. Tamam <gülüyor> mı? Zekar Fakir. Abdurrahmani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Ahmedani. Mesela. Kahtani. O. Kahtaniyun kahtani kahtani kahtani olur. Kahtaniyunun Kahtaniyesi. Kahtanani olur. Evet. Tamam Evet. Devam edelim. <gülüyor> Bu derste bir kem bir de Müsennai göreceğiz demiştik ya. Evet. Müsennai'yı da gördük, gördük kemden sonra. Müderris sormaya devam ediyor. Bu sefer Hamid e, muhatap. Kem aceleten lidderraceti ya hamidu Ey hamid bisikletin kaç tekerleği var? Aceleten Aceletun demek tekerlek demek. Aceletun. Bisikletin kaç tekerleği var? Bu müsennadidin iki demek mi yani? Öyle mi anlayacağız? İkil. İki tane evet. İkil. Hep, yani. Hep müsenna iki demek zaten. Evet. Müsenna, evet. Iki. Müsenna, evet. iki demek. Dedik, müsenna iki demek. Müfret, müsenna, cem diyorduk yani. Müsenna. Müfret, tek, müsenna, çift. Cem, üçlü evet. daha fazla çoğu. Hamit cevap veriyor. Leha acele tani. Leha'daki ha nereye gider zamir? <gülüyor> der Misiklete gider. gider. Misiklete gitmez. Arapça öğretiyor. <gülüyor> <gülüyor> derracetine gider. Değil mi? Derracetün yerine Hazamini kullandık. Leha acele tani. Onun iki tane tekerleği var. Aceletün tün acele Kapalı t ne yaptı? Açıldı. Dikkat edin ona. Acele tani. Onun yani bisikletin iki tekerleği var. Bu sefer muhatap Zekeriya kem ıiden fis seneti ya Zekeriya. Ey Zekeriya, senede kaç bayram var? Sene, es sene, yıl. Iğd Iğdün, bayram bayram. Kürtçe olma yani. Var. Evet. evet. Senede kaç bayram var? Ey Zekeriya. Cevap Fis seneti veya fiha da diyebilirdik değil mi? Fiha da diyebilirdik. Senem mühendis. Fis seneti ayıdani. Senede iki bayram var. İdun ayıdani. İki bayram. Nedir onlar? Huma ayıdul fıtri ve ayıdul edha. O ikisi fıtır bayramı dediğimiz Ramazan bayramı ve edha dediğimiz Kurban bayramıdır. Fıtır. Ramazanın sonunda sadaka veririz ya. Fıtır sadakası. Evet. O bayram ondan almıştır ismini. Iydur Ramazan yok. Iydur Fıtır. Fıtır bayramı veya Ramazan bayramı Edha ise Boğazlamak demek. Boğazlama bayramı. Biz bunu kurban bayramı diyoruz. Evet. Burada da Huma'yı gördük. Hani Iydani dedi ya İki tane bayram vardır dedi ya Fiş seneti. Değil mi? Huma ise o İdani'den e, bahseden zamir. O ikisi diyelim. Onlar demiyoruz. O ikisi Fıtır ve Adha Boğazlama bayramıdır. Ramazan ve Kurban bayramıdır. Yani. Müderresin şimdiki muhatabı İbrahim. Ya İbrahimu Ebu ke tacurun kebirun. Ey İbrahim senin baban büyük bir tacirdir. Kem seyyareten indehû. Onun kaç otomobili var? Kem seyyareten. Metcaren. Ee, ticarethane demek o da. İş yeri ticarethane. Onun kaç e, iş yeri var? Indehu. He. Indehu onun. Hani inde zamiri gayr-i akiller için kullanıyordu. Niye akiller için kullanılıyor da o manada? Kem matcaren indehu. Onun kaç ticaret hanesi iş yeri var? Indehu <gülüyor> ee, Metceran mı sizde? Ben de seyahatten gelmiş. Indahu metcerat metcerani kebirani. 2 evet. Cevap bu kadar var. mı sadece evet. sizde? Evet. Evet. Tamam. tamam. Ben de biraz daha anlatayım. Indahu metcerani kebirani. Onun iki büyük ticarethanesi vardır veya işyeri vardır. Evet. Şimdi yarın pazartesi biraz erken gelirim inşallah. Ha, kayıt da alabilirsin. alabilirsin. Evet. Onun iki büyük Selam. işleri var. <gülüyor> i̇şleri var. <gülüyor> Müdersin muhatabı bu sefer öğretmenin muhatabı İsmail. Kem nafizeten fi gurfetike ya İsmailu Ey İsmail senin odanda kaç pencere var? Fi ha nafizetani onda yani odamda iki pencere var. Limen hazanid defterani Bu iki defter kimindir? Hazani anlayacağınız üzere hazan'ın müsennası. Haza hazani haulay. Haza müfred, müzekker. Hazani müsenna müzekker. Tahulayı cem müzekker. Evet bu iki defter kimindir? Defterani müsenna biliyorsunuz. Müsenna bir kelimeye müzekker kelimeye işaretlerken ile işaret edeceğiz. Bunu anladık. Müfret müzekker o zaman hazaydı. Müfret müsenna o zaman şey müzekker müsenna o zaman hazani olacak. Mühendisi değişecek çünkü aşağıda gelecek. Bu iki defter kimin? Kime ait? Ali, Huma, li. O ikisi benimdir. Defteraniden dolayı Huma azamını kullandı. Huve veya Hum demedi, Huma dedi. O ikisi benimdir. Limen hatanil mistaratani Mistaratün cetvel demek. Satırlama çizgi aleti manasına cetvel, mistarat, mistaratun. Mistaratani iki cetvel. Ancak müsenna, şey, müzekkar değil de müennes olduğu için mistaratun müfredi değil mi? Müsenna ki hali de zaten belli. O müenneslik tesisi belli. Mühennes olduğu için ona hazaniyle değil de hata ile işaret ettik. Hazihinin müennesi çünkü Hatani'dir. Hazihi, Hatani ve Haulai. Evet. Müzekkere Hazani, Müennesi Hatani. Evet. Müsennalar için, ikililer için. Müzekkere Hazani, Müennesi Hatani. Evet. Mistaratül Müennes olduğu için onun müsennasına, ikiline iki tane olanla Ha tane ile şahit ettik. Mastar düzleme aleti. Mastar da buradan mı geliyor acaba? Sanırım. Sıvacılar kullanır ya mastar. Uzun tahta düz düzleme. Mastarın. Mastarın. Olabilir Kelime evet. kök olarak Hı. benziyor. Olabilir. Evet. Cevap Humali. Bu cevabı da Yunus verdi. O ikisi yani o iki cetvel benimdir. Bur var mı? Of gelmişler. He. Temarin alıştırmaları. <gülüyor> Onun iki tane yanında. Inde ile li'nin kullanımı geçmişte gayrı akiller için inde kullanırdık. Var manasında akılların bahsinden, bahsederken de var demek için de li'yi kullanırdı. Li'i ehun vahidun benim erkek kardeşim var. Ama indi kalemın kalemim var. Diyorduk ya. O indi o. Onun yanında değil de onun iki tane büyük tanesi var. İş yeri var. Sadece var hanım. Gaydaki olduğu için. Evet. Burada var mı yani, tercih ettik onu. Temariyün alıştırmalar Ecibanil esiletil atiyeti Müstamilenil müsenna Müstamilenil müsenna Müstamilen Gelen soruları Müsenna'yı Kullanıcı olarak Cevapla Müsennai Kullanarak cevapla Evet. Verdiğimiz cevaplar hep müsennâ olacak ki bu alıştırma yerleşsin. O sebeple bu alıştırmaya getirdim. <gülüyor> Kem galemen indeke. <gülüyor> Kem kalemen indeke. Senin kaç kalemin var? Li Kalemani. Kalemani. Sen. Nam üstünde saksağın vurgülüne kalmayı buladı. Kaç kalemin var? Bir tane kardeşim var diyor sen de. Adam diyor ki Müssenna'yla cevap ver. Sen diyor ki <gülüyor> Vay vay. Evet. Müssenna'yı kullanacağız hep. Kem kalemen indeke cevap indi kalemani. İki var. 3 kalemin var. Üç de olsa gene iki diyeceksin. Yok. Ama soruya konuya uygun olarak öyle diyeceğiz değil mi? Yani? Evet Gerçekte öyle değil yani. İşte bu alıştırmayı yaparken öyle cevap vereceksiniz. Kem kitaben indeke indi kitabani Evet. Soruları okuyayım, tercüme edeyim, geçeyim inşallah. Mesela anlaşıldı çünkü. İnşallah. Kemse buraten fi faslikum Sınıfınızda kaç yazı tahtası var? Kem rialen indekil ane ya leyla Ey Leyla şu an kaç rialin var? Riyal biliyorsunuz para birimi. Yanında kaç var Olmaz. Olmaz. Riyal gayri akil. Buradaki inde var manası. Kem kalemen, kem defteren, kem e, kitaben gibi. Kem uhten leke ya Aliyu, Ey Ali kaç kız kardeşin var? Kem ammen leki ya aminetu. Ey amine kaç amcan var? Uhten ve uhtun ve daha doğrusu ammun e, akil olduğu için İndeyi kullanmadık da lilliyi kullandık. Gayr akillerde ise indiyi kullanıyordu, Yukarıda geçtiği üzere. Kem sadigan leke ya Muhammedu Ey Muhammed kaç arkadaşın var? Kem taliben cediden fî faslikum Sınıfınızda kaç yeni öğrenci var? Erkek öğrenci. Kem mesciden fî gar yetike ya zekeriya Ey Zekeriya, köyünde kaç mescit var? Kem fundugan fihadeşşari Bu caddede kaç otel var? Kem ehan leki ya suadu Ey suad, kaç erkek kardeşin var? Burada bir açıklama var. El-Ehu, müsennâhu, ehevâni Ehun'un müsennâsı Ekhani değil de ehavanidir. Burada bir açıklama var. Çünkü ehun'un tahtında ümmet tarihi var ve gizlidir zaten ondan dolayı. O da izafet terkini ortaya çıkıyordu yani ehuke derken Evet. Ehavanidir. Yeter mi devam edeyim mi? Kullanıcı olmak. Ulanacağım. Kullanıcı olarak hal orada.